Ölümün Sıcak Eli Agatha Christie Seslendiren Ayla Özünlü 1. Bölüm 1. Doktor Shepard Kahvaltı Sofrasında Miss Ferris 16 Eylül'ü 17'sine bağlayan gece öldü. Perşembe gecesi. Beni cuma sabahı saat 8'de çağırttılar. Fakat yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Kadın son nefesini vereli birkaç saat olmuştu. Tekrar eve döndüğüm zaman dokuzu birkaç dakika geçiyordu. Ön kapıyı anahtarımla açtım ve holde mahsus birkaç dakika oyalandım. Sabah ayazı yüzünden giydiğim ince pardüsöyle şapka yastım. Açıkçası bir hayli düşünceli ve endişeliydim. Ondan sonraki birkaç hafta olacakları önceden sezdiğimi iddia edecek değilim. Bilakis... Fakat içgüdüm bana bazı karşılıklar olacağını haber veriyordu. Solumdaki yemek odasından çay fincanı şıkırtıları ve kız kardeşim Karolin'in kuru, klasik öksürükleri gelmekteydi. ''James sen misin?'' diye seslendi Karolin. ''Gereksiz bir soruydu bu. Eve başka kim gelecekti? Açıkçası Hold'e böyle oyalanmamın asıl sebebi kız kardeşimdi. Karolin dünyanın en korkunç dedikoducularından biridir.'' Sakin sakin evde oturarak çevrede bütün olup bitenleri öğrenir. Galiba bu işte kendisine bakkalın, kasabın çıraklarıyla hizmetçiler yardımcı olur. Karolin evden çıktığı zaman da bilgi toplamaya değil, öğrendiği dedikoduları yaymaya meraklıdır. İşte şimdiki kararsızlığımın nedeni de Karolin'in dedikoduculuğuydu. Kız kardeşime Mr. Ferris'in ölümü hakkında söyleyeceğim her şey bir buçuk saat içerisinde bütün köye yayılacaktı. Halbuki ben bir doktorun sıkı ağızlı olması gerektiğine inanırım. İşte bu yüzden de her şeyi öğrenir. Fakat hiç olmazsa benden değil. Miss Farrerson'ın kocası bir yıl önce ölmüştü. Carolin ortada hiçbir neden olmamasına karşın adamı karısını zehirlediğini iddia ediyordu. Üstelik benim Mr. Farrerson fazla alkol alması sonucu hat gastrit'ten öldüğüne dair olan iddialarımı da hor görerek bana karşı çıkmıştı. Evet, bir bakıma gastritle, arsenikle zehirlenmenin arası birbirine benzer. Fakat Caroline'in suçlamaları tamamıyla başka nedenlere dayanıyordu. Kız kardeşim sık sık, kadına bir bak, durumu anlarsın diyordu. Miss Ferrars çok genç olmamakla birlikte pek hoş bir kadındı. Elbiseleri sade olmakla beraber kendisine çok yakışırdı. O da birçok kadın gibi Paris'ten giyinirdi. Bu ise onların kocalarını zehirlemeleri için de yeterli bir sebep değildir. Holde tereddütle durmuş, bütün bunları düşünürken Karolin'in sesini duydum. Daha da sertleşmişti bu. Orada ne yapıyorsun James, neden gelip kahvaltı etmiyorsun? Telaşla. Geliyorum şekerim, dedim. Pardösüme asıyorum da. Bu kadar zamanda insan altı pardösü asardı. Bunda da haklıydı tabii. Yemek odasına girdim. Her zamanki gibi eğilip Karolin'i yanağından çabucak öptüm. Sonra sofraya oturdum. Jambonlu yumurta bir aylı soğumuştu. Karolin, bu sabah seni erken çağırdılar, dedi. Evet, diye cevap verdim. Kings gittim Miss Ferris'a. Kardeşim başını salladı. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Annie söyledi. "Eyne bizim orta hizmetçidir. İyi bir kızdır ama gevezenin de biridir. Bir an sessizlik oldu. Kız kardeşimin uzun ve sivri burnunun ucu hafifçe titriyordu. O heyecanlandığı zaman daima böyle olur. Sonunda eee dedi. Kötü bir sorun yapılacak bir şey yoktu. Kadın uykusunda ölmüş sanırım. Kız kardeşim yine biliyorum dedi. Bu kez sinirlendim. Bilemezsin işte diye humurdandım. Bunu oraya gidinceye dek kendim de bilmiyordum. Bu durumdan şu ana dek kimseye de söz etmedim. Eğer sorunu Annie biliyorsa o zaman kız bir falcı demektir. Durumu bana söyleyen Annie değil. Bunu sütçüden öğrendim. Ona da durumu Ferris'lerin aşçısı anlatmış. Bir an durdu. Kadın neden öldü? Kalp sektesinden mi? Alaycılıkla sordum. Bunu sütçü sana söylemedi mi? Ciddiye alarak hemen cevaplandırır. Sütçü durumu bilmiyordu. Eninde sonunda Karolün işin iç yüzünü öğrenecekti. Onun için sorunu kendisine benim açıklamam daha doğru olacaktı. Miss Ferris fazla miktarda uyku ilacı almış. Son zamanlarda uykusuzluk çekiyordu. Bu kez yanlışlıkla dozu fazla kaçırmış sanırım. Karolün hemen Saçma! Kadın uyku ilacını bilerek içmiştir. Gizlice inandığımız bir şeyi başkalarından duyduğumuz zaman birdenbire öfkeleniverirsiniz nedense. Ben de öfkeyle bağırdım. İşte yine başladın. Miss Ferris neden intihar etmek istesin? Henüz oldukça genç, mali durumu çok iyi, sağlıklı bir kadındı. Dul kalmıştı. Yaşamın zevkini çıkarmaktan başka yapacağı hiçbir şey yoktu. Sözlerin gülünç. Hiç de değil. Herhalde sen bile son zamanlarda onun çok değiştiğini fark etmiştin. Son altı aydan bu yana, kadının gizli bir derdi olduğu belliydi. Sen de biraz önce onun uykusuzluk çektiğini itiraf ettin. Soğuk soğuk, bu konudaki teşhisin nedir? diye sordum. Herhalde Miss Ferris'ın umutsuz bir aşk yüzünden canına kıydığını düşünüyorsun. Kız kardeşim başını salladı. Hayır, büyük bir zevkle onun ölümüne vicdan azabı ve pişmanlık neden oldu, diye ekledi. Vicdan azabı ve pişmanlık mı? Evet, sana onun kocasını zehirlediğini söylediğim zaman bana inanmamıştın. Şimdi bundan iyice eminim. Mantıksızca konuşuyorsun, diye itiraz ettim. Bir kadın bir cinayet işleyecek yaratılıştaysa, herhalde ondan sonra da büyük bir soğukkanlılıkla bu hareketinin meyvelerinin zevkini çıkarmaya çalışır. Vicdan azabı ve pişmanlık da duymaz. Karolin yine başını salladı. Herhalde öyle kadınlar da vardır. Fakat Miss Ferris onlardan değildi. Sinirleri bozuk bir kadındı o. Istırap çekmeye katlanamadığı için ani bir kararla kocasını ortadan kaldırdı. Ashlet Ferris gibi bir adamın karısının bir hayli azap çekeceği de muhakkaktı. Orası öyle. Cinayetten sonra da Miss Ferris işlediği suçun ağırlığı altında ezilmeye başladı. Doğrusu ona acıyorum. Karoli'nin Miss Ferris hayattayken ona acımadığı ortadaydı. Fakat kadın artık ölmüştü ve Paris kreasyonları da giyemeyecekti. Bu yüzden kız kardeşim şimdi ona karşı merhamet duymaya razıydı. Ona kesin bir şekilde yanıldığını söyledim. Aslında için için kardeşime hak vermiyor da değildim. Fakat Karolin'in tüm köye böyle bir şeyi yaymasını da istemiyordum. Sözlerim bitince Karolin, saçma diye cevap verdi. Bak görürsün, kadının her şeyi açıklayan bir mektup bıraktığından eminim. Sert bir sesle, hiçbir şey bırakmamış dedim. Bu itirafımın ne netice vereceğinin de farkında değildim. Karolin, hah dedi. Demek kadının mektup bırakıp bırakmadığını sordun. ''James, senin de için için benim gibi düşündüğünden eminim.'' ''Öfkeyle, İnsan daima intihar olasılığını göz önüne almalıdır.'' diye homurdandım. ''Resmi soruşturma yapılacak mı?'' ''Belki, eğer kadının fazla uyku ilacını yanlışlıkla aldığına tamamıyla kanaat getirirsem, o zaman resmi soruşturmaya da gerek kalmaz tabii.'' Kız kardeşim kurnaz kurnaz. ''Peki, sen buna kesinlikle kanaat getirdin mi?'' diye sordu. Cevap vermeyerek masadan kalktım. 2. Kings Abbott köyündekiler Karolin'le yaptığımız konuşmayı nakle devamdan önce size köyümüz hakkında bilgi vermeliyim. Kings Abbott'ın diğer köylerden pek farkı yoktur. Güçleri yerinde olan gençler daima burayı bırakıp giderler. Buna karşılık köyde evlenmemiş zengin kadınlar ve emekliler pek boldur. Eğlencemizi bile tek kelimeyle anlatabilirim, dedikodu. Köyde önemli yalnızca iki ev vardır. Bunlardan biri Miss ölen kocasından kalan Kings Paddock'tır. Diğeri ise Roger Ackroyd'un köşkü Fernley Park'tır. Roger Ackroyd daima ilgimi uyandırır. Onda eski tip bir malikane sahibi hali vardır. Kırmızı yüzlü, sporcu bir malikane sahibi idi. Aslında başarıya ulaşmış bir imalatçıdır o. Hemen hemen 50 yaşlarında, kırmızı yüzlü, kibar tavırlı bir adamdır. Rahiple pek dosttur. Kiliseye cömertçe yardımlarda bulunur. Başka kurullara da öyle. Ama dedikoducular onun özel hayatında pek cimri olduğunu söylemekten de geri kalmazlar. Kendisi sakin köyümüzün canı ve ruhudur diyebiliriz. Roger Akroyd 21 yaşlarındayken bir çocuğu olan kendisinden büyük bir dulla evlenmiş. Kadın alkolikmiş ve Roger Akroyd'la evlendikten 4 yıl sonra içkiden ölmüş. Ondan sonraki yıllarda da Roger Akroyd tekrar evlenme arzusu pek göstermemiş. Kadın öldüğü zaman çocuğu 7 yaşındaymış. Şimdi bu çocuk 25 yaşında. Akroyd ona daima kendi oğlu gözüyle bakmış ve yetiştirilmesine de itina göstermiş. Fakat delikanlı bir hayli haşarı ve dik başlı. Üvey babasını da daima endişelendiriyor. Fakat biz Kings Abitlılar Ralph Padden adındaki bu genci çok severiz. Bir kere son derece yakışıklıdır o. Daha önce de söylediğimiz gibi hepimiz de dedikodu yapmaktan büyük zevk alırız. Herkes daha başlangıçta Miss Ferris Roger Ackroyd'un aralarının pek iyi olduğunu fark etti. Kadının kocasının ölümünden sonra da bu samimiyet daha belirli bir hal aldı. Artık her yerde beraber gözüküyorlardı. Herkes kadının yası sona erince Roger Ackroyd'la evleneceğini düşünüyordu. Ayrıca köydekilere göre tam anlamıyla uygun bir şey olurdu bu. Roger Akroyd'un karısı içkiden ölmüştü. Eşlet Ferris de alkoliğin biriydi. İçki düşkünlerinin kurbanı olan bu kadınla bu adamın teselliyi birbirinde aramaları da normal bir şeydi. Peters'lar köye 1 yıl önce gelmişlerdi. Fakat Roger Acroyd hakkında yıllardan beri dedikodu yapılmaktaydı. Ralph Peden'ın gelişme çağlarında evi sırayla bir sürü kahya kadın idare etmişti. Carolinle arkadaşları bu kadınlardan fena halde kuş kullanıyorlardı tabii. Bilhassa sonuncu kahya kadından. Miss Russell adındaki bu kadın Acroyd'un evini tam 5 yıl idare etmişti ve herkes Miss Ferris gelmeseydi, Akroyd Miss Russell'ın elinden de kurtulamazdı, diyor. Bir onun gelmesi, bir de Akroyd'un yengesinin köşke yerleşmesi. Akroyd'un serserinin biri olduğu anlaşılan erkek kardeşinin karısı Miss Cecil Akroyd, kızıyla kalkıp Kanada'dan gelmişti ve Karoline'e göre Kahya Miss Russell'a da haddini bildirmişti. Bu haddini bildirmenin ne olduğunu bilmiyordum. Fakat Miss Russell artık köyde ikinci bir tebessümle dolaşıyor ve sık sık zavallı Miss Cecil Ackroyd'a ne kadar acıdığını söylüyordu. ''İçare kocasının abesinin eline bakıyor. Ne acı bir şey bu değil mi? Eğer ben hayatımı çalışarak kazanmasaydım çok üzülürdüm.'' diyordu. ''Bilmiyorum. Miss Cecil Ackroyd kayınbiraderinin Miss Ferris'la olan samimiyet hakkında ne düşünüyordu?'' Herhalde Roger Ackroyd'un hiçbir zaman evlenmemesi kadının daha işine gelirdi. Fakat o Miss Ferrars'a daima nezaketle davranır, hatta bunda bir hayli de ileriye giderdi. İşte son birkaç yıldır Kings Abbot köyünde böyle işlerle meşguldük. Ackroyd'u ve onunla ilgili sorunları hemen her açıdan incelemiştik. Miss Ferrars'ın in da bunlarda yeri vardı. Fakat şimdi görüş açımızı değiştirmek zorunda kalacaktık. Düğün armağanlarından söz etmeye başlamışken birdenbire bir felaketle karşılaşmıştık. Hastalarımı ziyaret ederken bir taraftan da bunları düşünüyordum. Kadın gerçekten intihar etmişti ama o zamanda geride bir mektup bırakması icap etmez miydi? Kendi kendime onu en son ne zaman gördüm diye sordum. Bir hafta kadar oluyor sanırım. Her şey göz önüne alınacak olursa hali normalde. Sonra birdenbire Miss Ferris'ı bir gün önce görmüş olduğumu anımsadım. Ama kendisiyle konuşmamıştım. Kadın Ralph Pidden'la beraberdi. Buna da hayret etmiştim. Zira delikanlının köyde olduğunu bilmiyordum. Onun üvey babasıyla kesin bir şekilde kavga etmiş olduğunu sanıyordum. Zaten Ralph de altı aydan beri ortalarda yoktu. Bir gün önce delikanlı Miss Ferris'la beraberdi. Kafa kafaya vermişlerdi ve kadın ona heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatıyordu. Sanırım o anda gelecekle ilgili bir endişe hissettim. Ralph Piden'la Miss Ferrars'ın böyle baş başa konuşmaları hoş değildi. Hala bu durumu düşünürken Roger Ackroyd'la burun buruna geldim. ''Shepard!'' diye bağırdı. ''Ben de seni arıyordum, korkunç bir olay bu.'' ''Demek duydun.'' Başını salladı. Bu darbenin onu çok sarsmış olduğu belliydi. Kırmızı yanakları çökmüştü. ''Durum sandığından da kötü.'' diye fısıldadı. ''Buraya bak Shepard, seninle konuşmam gerek. Şimdi benimle eve gelebilir misin?'' ''Bu olanaksız, daha görecek üç hastam var. Saat 12'de de muayenehanemde bulunmam lazım.'' ''O halde bu akşam üzere. Hayır, daha iyisi bu gece benimle yemek ye. Yedi buçuk uygun mu?'' ''Evet, yedi buçukta sana gelebilirim.'' ''Ne var?'' ''Sorun Ralph'le mi ilgili?'' ''Bunu neden söylediğimi bilmiyordum.'' Ama Ralph, Akroyd'u daima üzerdi. O, ne dediğimi anlayamamış gibi bana boş gözlerle baktı. ''Ralph mi?'' ''Hayır, hayır. Bunun onunla ilgisi yok. Ralph, Londra'da.'' ''Hay Allah, ihtiyar Miss Janet geliyor.'' ''Onunla o korkunç olaydan söz etmek istemiyorum.'' ''Bu akşam görüşürüz, Shepard. Seni yedi buçukta bekliyorum.'' Başımı salladım. O telaşla uzaklaştı. Ben şaşkın şaşkın, Ralph Londra'da mı? Fakat o dün akşam üzeri buradaydı. Fakat Akroyd sanki Ralph aylardır köye gelmemiş gibi konuştu. Daha fazla düşünemedim. Zira olanları öğrenmek için can atan yanımda belirmişti. Boncuk gözlerini bana dikerek arka arkaya bir sürü soru sordu. Onu atlatarak eve döndüm. Muayene odamda birkaç hasta beni bekliyordu. Onları muayene ettim. Sonuncusu da çıkarken ben de öğle yemeğinden önce bahçede biraz oturmaya karar verdim. Fakat son bir hastanın daha kalmış olduğunu fark ettim. Akroyd'un eski kahyası Miss Russell'dı bu. Uzun boylu, güzel ama sert tavırlı bir kadındı o. Ayrıca sağlığı da daima yerindeydi. Miss Russell, günaydın Doktor Shepherd," dedi. Şu dizime bir bakarsanız çok memnun olurum. Kadının dizine bakmasına baktım ama bir şey de bulamadım. Eğer Miss Russell'ın dürüstlüğünden emin olmasaydım, onun sırf Miss Ferrars'ın ölümü hakkında benden bir şeyler öğrenebilmek için bu öyküyü uydurduğunu düşünecektim. Kendisine bir merhem verdim. Çok teşekkür ederim doktor ama açıkçası bana bir faydası olacağını sanmıyorum. Ben de aynı kanıdaydım ama buna itiraz ettim. Miss Russell raftaki şişelere aşağı gören bir tavırla baktı. ''Benim bu ilaçlara hiç güvenim yok. Aslında ilaçların çok zararı oluyor. Örneğin kokoyinmanlara bakın.'' ''O başka?'' ''Yüksek sosyetede de kokoyinman çok.'' Herhalde Miss Russell sosyeteyi benden iyi biliyordu. Onun için kendisiyle tartışmaya kalkışmadım. Misrasıl, bana söyleyin doktor. Diyelim ki beyaz zehire tutkunuz var. Bundan kurtulabilir misiniz?'' Kendisine bu konuda kısa bir konferans verdim. Fakat onun Miss Ferrars'ın ölümü hakkında bilgi almaya çalıştığından iyice kuşkulanmıştım. Onun için ''Sonra uyku ilaçları'' diye devam ettim. Fakat bu konunun onu ilgilendirmediği belliydi. Onun yerine ''Bazı zehirler otopside bile anlaşılmazmış'' diye mırıldandı. ''Bu doğru mu?'' ''Hah'' diye güldüm. ''Polisiye romanlar okuduğunuz anlaşılıyor.'' ''Orası öyle.'' ''Korkarım böyle iddiaların hepsi de uydurma. Tabii kürar var, o da başka.'' Ona bu zehir hakkında bir hayli bilgi verdim ama beni pek dinlemedi. Sadece ''Zehir dolabınızda kürar var mı?'' diye sordu. Olmadığını söyleyince de kadının gözünden düştüm sanırım. O çıkarken ben de hayretle arkasından bakıyordum.'' Doğrusu misrasılın Russell'ın polisiye romanlara meraklı olduğu hiç aklıma gelmemişti. 3. Kabak yetiştiren adam Sofrada Caroline'e akşam yemeğimi Roger Ackroyd'le yiyeceğimi söyledim. İtiraz etmedi aksine. "Fevkalade, her şeyi öğrenirsin. Ha, aklıma gelmişken, Ralph'in nesi var?'' ''Hayretle, Ralph mi?'' diye yineledim. ''Hiçbir şey yok.'' O halde kendisi neden Fernley Park köşkü yerine üç domuz barında kalıyor? Kız kardeşimin istihbarat servisine diyecek yoktu doğrusu. O şaşkınlığım arasında istemememe rağmen. Akroyd bana Ralph'in Londra'da olduğunu söyledi. Diye ağzımdan kaçırmayayım mı? Ya! Karolin bunu düşünürken burnunun ucu seyirtmeye başladı yine. Sonra da. Ralph üç domuz hanına dün sabah inmiş... Hala da orada. Dün gece bir kızla çıkmış. Buna hiç şaşırmadım. Ralph'in işi gücü kızlarla gezmekti zaten. Meyhanede garsonluk eden kızlardan biriyle mi? Hayır, kızın kim olduğunu bilmiyorum. Karolin için acı bir şeydi bu. Fakat yenilmez kız kardeşim ilave etti. Ama onun kim olduğunu tahmin edebilirim. Sabırla bekledim. Kuzeni tabii... Hayretle bağırdım. Flora Akroyd mu? Tabii aslında Roger Akroyd'un erkek kardeşinin kızı olan Flora. Ralph Padden'ın akrabası değil. Ama herkes Ralph'i uzun zamandan beri Akroyd'un oğlu saydığından, kızdan da delikanlının kuzeni diye söz ediyorlar. Kız kardeşim. Evet Flora Akroyd dedi. Ralph onu görmek isteseydi kalkar köşke giderdi. Caroline büyük bir zevkle, onlar gizlice nişanlanmışlar diye cevap verdi. Roger Agrod buna taraftar değil. Onun içinde gençler gizlice buluşuyorlar. Caroline'in teorisinde bir sürü hata vardı ama onunla tartışmaya girişmek de istemiyordum. Komşumuz hakkındaki masumca bir sözüm konunun değişmesine sebep oldu. Yanımızdaki köşkün adı Larchester. Geçenlerde oraya bir yabancı yerleşti. Karolin, adamın yabancı olduğundan başka bir şey öğrenemediği için fena halde öfkeleniyordu. Adamın adı Pyro'ttu galiba ve kabak yetiştirmeye meraklıydı. Ama bu kadarcık bilgi kardeşime yeterli gelmiyordu tabii. Karolinciğim, adamın eskiden berber olduğu muhakkak. Bıyıklarını görmedin mi? Karolin aynı kanıda değildi. Berber olsaydı saçları dalgalı olurdu. Bütün berberlerin saçı dalgalıdır. Kız kardeşim öfkeli bir sesle ekledi. Adam hakkında bir karara varamıyorum. Geçen gün çapasını ödünç aldım. Bana büyük bir nezaket gösterdi. Fakat ağzından laf alamadım. Açık açık, siz Fransız mısınız diye sordum. Değilim dedi. Ondan sonra da nedense kendisine başka bir şey soramadım. Esrarlı komşumuz ilgimi çekmeye başlıyordu. Karolini susturmasını bilen bir adam güçlü bir kişiliğe sahip olmalıydı. İçin için gülerek kalktım, bahçeye çıktım. Bahçeyle uğraşmaktan çok hoşlanırım. Tam yaban otlarını ayıklamaya daldığım sırada bir şey hızla kulağımın yanından geçerek yere düştü. Bir kabaktı bu. Öfkeyle başımı kaldırdım. Solumdaki duvarın üzerinde bir çehre belirmişti. Yumurta biçiminde bir baş ve şüphe uyandıracak kadar siyah saçlar. Gayet kocaman bir bıyık, insanı dikkatle süzen bir çift göz. Bu esrarlı komşumuz Mr. Parrott'tı. Adam hemen özür dilemeye başladı. Binlerce kez pardon Mösyö, kendimi savunmak için söyleyebilecek bir şeyim yok. Aylardan beri kabak yetiştiriyorum. Fakat bu sabah birdenbire bu kabaklara kızı verdim. Onları gezmeye göndermeye karar verdim. İçlerinden en büyüğünü yakaladığım gibi duvarın üzerinden fırlattım. Kendimden utanıyorum Mösyö, özür dilerim. Bu kadar özürden sonra öfkem geçti tabii. Fakat komşumun sağa sola iri sebzeleri fırlatıp atmaya meraklı olacağını da hiç sanmıyordum. O acayip ufak tefek adam düşüncelerimi okumuştu galiba. ''Ah hayır, endişelenmeyin'' diye bağırdı. ''Böyle bir merakım yok. Fakat insanlar çok acayip. Monsieur, yıllarca bir işi bırakmak, bir kenarda huzur içinde yaşamak için çırpınıyorlar.'' Bu gayelerine erişince de o sevmedikleri eski işlerini arıyorlar. Ağır ağır evet diye cevap verdim. Bu çok görülen bir şey. Belki ben de bunun en canlı timsaliyim. Bir yıl önce mirasa kondum. Bu bir hayalimi gerçekleştirmeye yetecek kadar bir şeydi. Ben daima dünyayı dolaşmayı, uzun yolculuklara çıkmayı isterdim. Ama mirasa konalı bir yıl olmasına rağmen bakın hala buradayım. Ufak tefek komşum başını salladı. Bunun sebebi alışkanlık. Aslına bakarsanız benim işim çok ilgi çekiciydi. Dünyanın en ilginç işiydi bu. O anda Karolinliğim tuttu. Ona cesaret vermek ister gibi. ''Evet'' dedim. İnsanların karakterlerini incelemekten çok hoşlanırdım Mösyö. Evet adamın eskiden berber olduğu muhakkaktı. Bundan başka yakın bir arkadaşım vardı. Yıllarca yanımdan ayrılmamış olan bir arkadaşım. Zaman zaman insanı korkutacak kadar aptallaşırdı o. Fakat kendisini yine de çok severdim. Biliyor musunuz, şimdi onun aptallıklarını bile özlüyorum. Onun saflığı, dürüstlüğü, üstün zekamla kendisini şaşırtmam. Bunları anlatamayacağım kadar arıyorum. Anlayışlı bir tavırla, ''Arkadaşınız öldü mü?'' diye sordum. ''Hayır efendim, yaşıyor ama dünyanın bir ucunda.'' Kendisi Arjantin deşimde. Kıskançlıkla. Arjantin dedim. Güney Amerika'ya gitmeyi daima istemiştim. İçimi çektim. Sonra da Mr. Pirot'un anlayışlı bir tavırla bana baktığını fark ettim. Bu küçücük adam anlayışlı bir insana benziyordu. Oraya gideceksiniz değil mi? Dedi. Tekrar içimi çekerek başımı salladım. Bir yıl önce oraya gidebilirdim. Ama budalalık ettim. Budalalık ve açgözlülük. Cismi bırakıp gölgesini seçtim. Mr. Pyrot mırıldandı. Anlıyorum, borsada oynadınız. Üzüntüyle başımı salladım. Fakat için içinde gülüyordum. Bu gülünç küçük adam pek de ciddiydi. O birdenbire, ''Kirpi petrol kuyularına mı para yatırdınız?'' diye sordu. Hayretle baktım. Doğrusu onları düşünmedim değil, fakat sonunda Batı Avustralya'daki altın madenlerinde karar kıldım. Komşum yüzünde anlayamadığım bir ifadeyle bana bakıyordu. Sonunda kader dedi. Öfkeyle sordum. Kader de neymiş? Kirpi petrol kuyularıyla Batı Avustralya'daki altın madenleri üzerinde ciddiyetle duran bir adama komşu olmam kaderin oyunu. Söyleyin bana kızıl saçlılardan da hoşlanır mısınız? Ağzım bir karış açık, ona baka kaldım. Kahkahalarla gülmeye başladı. ''Korkmayın, korkmayın, çıldırmadım. Demin sözünü ettiğim arkadaşım gençliğinde bütün kadınların iyi, çoğunun da güzel olduğunu düşünürdü. Siz orta yaşlı bir adamsınız, doktorsunuz, hayat hakkında da bir fikriniz var. Demek sizinle komşuyuz. Kız kardeşinize en iyi kabaklarımdan birini takdim etmek istiyorum.'' Eğildi ve sonra elinde koskocaman bir kabakla doğruldu. Neşeyle gülümsüyordu. Bu sabah boşa gitmiş sayılmaz. Böylece uzaklardaki arkadaşıma benzeyen biriyle tanıştım. Ha aklıma gelmişken, başını arkaya atarak hafif bir tebessümle etrafta dolaşan o simsiyah saçlı yakışıklı genç kim? Tarif ettiği genci hemen tanıdım. Ralph Patton olmalı. Onu daha önce buralarda görmedim. Evet, o çoktandır köyde değildi. Kendisi Fernley Park Köşkü'nde oturan Mr. Ackroyd'un oğlu, daha doğrusu üvey oğlu. Komşum sabırsızca bir hareket yaptı. Ah, bunu tahmin etmeliydim. Mr. Ackroyd kendisinden bana sık sık söz etti. Hafif bir hayretle, Mr. Ackroyd'u tanıyor musunuz? diye sordum. Mr. Ackroyd benimle Londra'da çalıştığım sıralarda tanıştı kendisine buradakilere mesleğimi açıklamamasını söyledim bu sözleri onun kendini beğenmişliğine verdim ya. fakat o adeta ukalaca bir tebessümle sözlerine devam etti İnsan bazen kim olduğunun bilinmesini istemiyor ortalığı velveleye vermek niyetinde değilim hatta buradakilerin adımı yanlış söylemelerine de aldırmıyorum ne söyleyeceğimi şaşırmıştım ya öyle mi Mr. Pyrot düşünceli bir tavırla Ralph Patton dedi Demek o Mr. Ackroyd'un yeğeni güzel Miss Flora ile nişanlı Fena halde şaşırdım Bunu size kim söyledi? Mr. Ackroyd bir hafta önce Bundan çok memnun o Anladığım kadarıyla iki gencin nişanlanmasını çoktan beri istiyormuş Hatta delikanlıya biraz baskı da yapmış sanırım Ama bu doğru değil bir genç, kendisi istediği için evlenmelidir. Üvey babasını memnun etmek için değil. Fikirlerim altüst olmuştu. Akroyd, eski bir berbere sırlarını açacak bir insan değildi. O halde bu ufacık tefecik adam eski bir berber olamazdı. Şaşkınlığımdan aklıma ilk gelen şeyi söyledim. Ralph Patton neden dikkatinizi çekti? Çok yakışıklı olduğu için mi? Hayır, o değil. Aslında kendisi bir İngiliz için çok yakışıklı gerçekten. Hayır, o delikanlı da anlayamadığım bir şey var. Sanki Ralph'i kendi bildiği bir şeye göre ölçüyordu. Tam o sırada kız kardeşim evden seslendi. İçeri girdim. Caroline başında şapkasıyla holdeydi. Eve yeni döndüğü anlaşılıyordu. Başlangıç yapmaya lüzum görmeden. Mr. Akroyd'la karşılaştım, dedi. Ee? Onu durdurdum tabii. Fakat bir acelesi vardı sanırım. Ona hemen Ralf'i sordum. Fena halde şaşırdı. Delikanlının burada olduğunu bilmiyordu anlaşılan. Hatta bana yanıldığımı da söyledi. Ben de hata yapar mıyım hiç? Saçma dedim. Akroyd seni iyi tanır. Sonra bana Ralph ile Flora'nın nişanlandığını söyledi. Hafif bir gururla sözünü kestim. Bunu ben de biliyorum. Kim söyledi? Yeni komşumuz. Carolin bir an hayretle bana baka kaldı. Sonra Mr. Akroy'da Ralph'in üç domusanında kaldığını anlattım dedi. Karolin diye bağırdım. Her duyduğunu yineleme merakın yüzünden birçok kimseye kötülük edebileceğini hiç düşünmüyor musun? Kardeşim cevap verdi. Saçma. Herkes her şeyi bilmeli. Onlara gerçekleri açıklamanın benim görevim olduğuna inanıyorum. ''Mr. Akroyd da bana minnet duyduğunu söyledi. Yanımdan ayrılınca doğru hana gitti sanırım. Eğer öyleyse muhakkak ki Ralph'i bulamadı.'' ''Öyle mi?'' ''Evet, korudan dönerken.'' ''Korudan dönerken mi?'' diye yineledim. Karolin kızarmak inceliğini gösterdi. Sonra da ''Hava o kadar güzeldi ki'' diye bağırdı. ''Biraz dolaşayım'' diye düşündüm. ''Koru sonbaharda pek güzel oluyor.'' Tam ağaçların arasından geçerken bir takım sesler duydum. Kardeşim durdu. Evet. Konuşanlardan biri Ralph Patton'dı. Bunu hemen anladım. Diğeri ise bir kızdı. Tabii onları dinlemek gibi bir niyetim yoktu. Alayla sözünü kestim. Tabii tabii ona ne şüphe. Fakat Caroline alayımın farkına varmadı bile. Ama sesleri yine de kulağıma geldi. Kız bir şey söyledi. Bunun ne olduğunu pek anlayamadım. Ralph cevap verdi. Sesi çok öfkeliydi. ''Kızım'' dedi. ''Bizim ihtiyarın benim mirasından çıkarmasının ihtimal dahilinde olduğunun farkında değil misin? Son birkaç yıl onu canından bezdirdim. Biraz daha öfkelenirse bana beş para bile bırakmaz. Halbuki bizim paraya ihtiyacımız var. Bizim ihtiyar öldüğü zaman ben de büyük bir servete konacağım. Aslında o bir hayli cimri ama parası da bol.'' Onun vasiyetnamesini değiştirmesi hiç işime gelmez. Sen her şeyi bana bırak ve endişelenme. İşte böyle söyledir Ralph. Tam o sırada korkarım kuru bir dala bastım. Bu çatırdayınca onlar da seslerini alçalttılar ve yürüyerek uzaklaştılar. Tabii peşlerinden gidemezdim. Bu yüzden kızın kim olduğunu göremedim. Herhalde buna çok üzüldün dedim. Ama ondan sonra hemen üç domuz hanına koştun. Baygınlık hissettiğin içinde meyhane bölümüne dalarak konyak istedin. Böylece garson kızlardan ikisinin de orada olup olmadığına baktın. Karolin hiç duraksamadan, Ralph'in konuştuğu garson kızlardan biri değil de, diye cevap verdi. Korudaki kızın flora olduğundan hemen hemen eminim. Fakat o zaman bu sahnede anlamsızlaşıyor, diye başımı salladım. Kız flora değil idiyse kim de, Kız kardeşim köyde yaşayan kızları saymaya başladı. Ben de bir hastam hakkında bir şeyler mırıldanarak dışarı fırladım. Doğru üç domuz hanına gittim. Herhalde Ralph Patton artık oraya dönmüştü. Ralph'i iyi tanırdım. Belki de köydekilerden onu en iyi tanıyan bendim. Delikanlının annesini de bilirdim. Ralph bir bakıma irsiyetin kurbanıydı. Onda annesinin içki düşkünlüğü yoktu ama zayıf tarafları olan bir gençtir Alp. Bu sabah dost olduğum komşunun da dediği gibi delikanlı çok yakışıklıydı. Bir boyunda atletik yapılıydı. Biçimli bir yüzü vardı. Annesi gibi esmerdi. Neşeyle çabucak güler, kızların başını kolaylıkla döndürürdü. Fazla müsrif ve tembeldi. Hiçbir şeye saygısı yoktu. Ama bu kusurlarına rağmen onu yine de severdiniz. Handa bana Ralph'in biraz önce döndüğünü söylediler. Doğru delikanlının odasına çıktım. Gördüğüm ve duyduğum şeyler dolayısıyla bir an onun beni karşısında görünce memnun olmayacağını da düşünmedim değil. Fakat yanılmışım. Ben kapıdan girince Ralph, ''Aa, Shepard gelmiş!'' diye bağırdı. Elini uzatarak bana geldi. Tatlı bir gülücük yüzünü aydınlatıyordu. ''Bu Allah'ın cezası yerde görmekten sevindiğim bir siz varsınız.'' ''Kaşlarımı kaldırdım. Köydekiler sana ne yaptılar?'' Öfkeyle güldü. ''Bu uzun bir hikaye. İşlerim hiç rast gitmiyor doktor.'' Bir an durdu. Sonra sıkıntıyla ilave etti. ''Açıkçası başım dertte. Üstelik ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum.'' Şefkatle ''Ne oldu?'' diye sordum. ''O üvey babam olacak Allah'ın cezası adam.'' ''Ne yaptı o?'' ''Henüz yapmadı ama yapacak.'' ''Durum gerçekten çok ciddi mi?'' dedim. Başını salladı, iyice ciddileşmişti. Bu sefer kurtuluşta yok sanırım. Bir an durdu. İşin içinden nasıl çıkacağımı da bilmiyorum. Usulca, ''Eğer benim yapabileceğim bir şey varsa'' diye başladım. Fakat o kesin bir tavırla başını salladı. ''Teşekkür ederim doktor, fakat sizi bu işe karıştıramam. Tek başıma hareket etmek zorundayım.'' Değişik bir tavırla ineledi. Evet, tek başıma hareket etmek zorundayım. 4. Fernley Köşkü'nde akşam yemeği Fernley Köşkü'nün kapısını çalarken yedi buçuğa birkaç dakika vardı. Eşikte hemen uşak Parker belirdi. Gece o kadar güzeldi ki köşke kadar yürümüştüm. Büyük, dört köşe hole girdim. Parker pardösümü aldı. O sırada Akroyd'un sekreteri holden geçti. Raymond adında kibar bir gençti o. Elinde bir sürü kağıtla Akroyd'un çalışma odasına doğru gitti. ''Hoş geldiniz doktor, yemeğe mi davetlisiniz yoksa hasta mı bakacaksınız?'' Bu son sözleri elimdeki siyah çantam dolayısıyla söylemişti. Çantayı meşe masanın üzerine bırakarak bir doğuma çağrılmam ihtimali olduğunu anlattım. Raymond başını sallayarak ilerledi. Sonra da omzunun üzerinden ''Salona gidin'' diye seslendi. ''Yolu biliyorsunuz. Hanımlar bir iki dakikaya kadar inerler. Ben bu kağıtları Mr. Akroyd'a götürüyorum. Kendisine geldiğinizi söylerim.'' Raymond gözükünce Parker çekilmişti. ''Şimdi holde yalnızdım. Büyük aynaya bakarak kravatımı düzelttim. Tam salonun kapısını açarken kulağıma bir ses geldi. Sanki bir pencere kapanmıştı ama o sırada bunu belirsiz bir şekilde fark ettim ve üzerinde de durmadım.'' Kapıyı açarak içeri girdim. Az kalsın misrasılla çarpışıyordum. Kahya kadının yanakları pembeleşmişti. O anda gayet hoş bir hali vardı. Hiç ak düşmemiş saçlarıyla gerçekten güzel bir kadındı. Dalgın dalgın, acaba dışarıdan mı geliyor diye düşündüm. Çünkü kadın soluk soluğaydı. ''Korkarım birkaç dakika erken geldim.'' dedim. ''Ah sanmıyorum. Saat tam yedi buçuk doktor.'' Bir an durdu. ''Bu akşam yemeğe geleceğinizi bilmiyordum. Mr. Ackroyd bundan hiç söz etmedi. Bana yemeğe davet edilmem hiç hoşuna gitmemiş gibi geldi. Ama bunun sebebini de anlayamadım.'' ''Diziniz nasıl?'' diye sordum. ''Teşekkür ederim doktor, eskisi gibi. Ben artık gideyim. Mr. Ackroyd neredeyse aşağıya iner. Ve ben buraya çiçeklere bakmak için geldim.'' Çabucak odadan çıktı. İlerledim. Kadının odada neden bulunduğunu izaha kalkışması da tuhafıma gitmişti. Sonra, duyduğum pencere sesi olamaz diye düşündüm. Zira bu odada pencere değil, camlı kapılar vardı. Bunu daha önce anımsamam gerekti. Fakat vakit geçirmek için duyduğum ne sesiydi diye sordum. Ocakta yanan kömürlerin çıtırdısı mı? Hayır, kapanan bir çekmecenin gürültüsü mü? Olanaksız. Sonra gözüm vitrin masa denilen bir şeye ilişti. Bunun kapağını açıyor ve alttaki camdan içindekileri seyrediyordunuz. Yaklaşarak buna baktım. Vitrinde sadece bir iki eski gümüş parça, Kral Charles'ın bebeklik pabucu, Yeşim'den yapılmış Çin bibloları ve Afrika'da yapılmış eşyalar vardı. Yeşim biblolardan birini daha yakından incelemek istediğim için kapağı açtım. Fakat bu elimden kayarak kapandı. O zaman çıkan sesi tanıdım. Duyduğum kapağın kapanmasından çıkan gürültüydü. Kapağı tekrar açarak bibloların üzerine eğildim. Ben bunları incelerken kapı açılarak Flora Ackroyd içeri girdi. Birçok kişi Flora Ackroyd'dan hoşlanmazdı. Ama herkes ona hayrandı. Uçuk sarı saçlı, koyu mavi gözlü, kadife ciltli, gayet sağlıklı bir kızdı Flora. Genç kız yanıma yaklaşarak vitrindeki eşyalara baktı ve Kral Charles'ın bebek ayakkabıları giydiğine inanmadığını söyledi. Sonra da, ''Beni tebrik etmediniz Doktor Shepard.'' dedi. ''Yoksa duymadınız mı?'' Sol elini uzattı. Parmağında bir tek incisi olan harikulade güzel bir yüzük vardı. Ralph'le evleneceğim. Amcam pek memnun. Böylece ben ailede kalmış olacağım.'' İki elini birden avuçlarımı aldım. ''Çok mutlu olacağını umarım yavrum.'' Flora o sakin sesiyle, "Ralph'le bir aydan beri nişanlıyız.'' diye devam etti. ''Fakat bunu daha dün ilan ettik. Amcam cross tonu onartacak. Biz de Ralph'le güya çiftçilik yapacağız. Aslında bütün kış avlanacak, kentteki toplantılara katılacak, sonra da yatla dolaşacağız. Ben denize bayılırım.'' Kapı açılarak Mr. Cecil Ackroyd içeri girdi. Geç kaldığı için özür dileyip duruyordu. ''Burada istemeyerek Mr. Sissel Akroyd'tan nefret ettiğimi açıklıyorum. Kadın diş, kemik ve sıra sıra zincirden ibaretti. Hiç de hoş olmayan bir yaratıktı o. Ufacık, uçuk mavi gözleri vardı. Ne kadar tatlı tatlı konuşursa konuşsun, daima buz gibi soğuk olurdu bu gözler.'' Kadının elini sıkarken ''Flora'nın nişanını duydunuz mu doktor?'' diye sordu. Bir anne kalbi için bunun ne kadar tatlı bir şey olduğunu bilemezsiniz. Ne kadar hisli olduğunu belirtmek için derin derin içini çekti. Ama o soğuk gözleriyle beni süzüp duruyordu. Aklıma bir şey geldi. Siz sevgili Roger'ın eski arkadaşlarındansınız. Zavallı Cecil'ın dul karısı olarak bu işi halletmek benim için güç. Halbuki bir sürü sıkıcı şey var. Roger'ın sevgili Flora'ya önemli bir para vermek niyetinde olduğunu biliyorum. Ama sevgili Roger para işlerinde birazcık acayiptir. Siz bu konuda onun ağzını arar mısınız? Flora sizi çok sever. Artık sizi eski dostlarımızdan sayıyoruz. Halbuki tanışalı ancak iki yıl oldu. Kapı açılınca rahat bir soluk aldım. Böylece kadın bu lafı fazla uzatmayarak. ''Mr. Blunt'ı tanıyorsunuz değil mi doktor?'' Evet dedim. Tabii. Çok kişi Hector Blunt adını duymuştur. En olmayacak yerlerde vahşi hayvanlar avlar o. Ondan söz ettiğiniz zaman hemen Blunt mı? derler. Şu ünlü avcı değil mi? Hector Blunt'ın Akroyd'la olan dostluğu beni daima şaşırtırdı. İki adam arasında şöyle böyle bir tezat vardı ki Hector Blunt Akroyd'dan 6-7 yaş küçüktü sanırım. Onlar çok gençken arkadaş olmuşlardı. Sonradan yollarının ayrılmasına rağmen dostlukları devam etmişti. Blunt iki yılda bir 15 gün kadar Fernley'de kalırdı. Ön kapıdan girer girmez gözünüze ilişen duvardaki kocaman boynuzlu bir hayvan başı da size onların arkadaşlıklarını anımsatırdı. Hector Blunt o kendisine has kesin fakat yumuşak adımlarıyla salona girdi. Orta boylu, güçlü kuvvetli bir adamdı. Yüzü güneşten yanarak bakır rengini almıştı. Çehresi daima ifadesizdi. Gri gözleri insanda onun uzaklarda olan bir şeyi hissediyormuş hissine kapılmasına neden olurdu. Pek az konuşurdu Hector Blunt. Cümleleri de sanki bunları istemeyerek söylüyormuş gibi kesik kesik olurdu. Nasılsın Shepard? dedi. Sonra da şöminenin önünde durarak başımızın üzerinden ilerideki bir noktaya baktı. Timbuktu'da olan çok ilginç bir şeyi seyrediyordu. Flora, ''Mr. Blunt, bana şu Afrika eşyalarını izah etsenize, onların ne işe yaradıklarını bildiğinizden eminim.'' Hector Blunt'ın kadınlardan kaçtığını söylerlerdi. Fakat adamın adeta hevesle hemen Flora'nın yanına gittiğini fark ettim. Birlikte vitrinin üzerine eğildiler. Miss Akroyd'un tekrar para konusunu açacağından korktuğum için hemen yeni bir karanfilden söz açtım. Zira o sabahki gazetede bundan bahis vardı. Miss Cecil Akroyd'un çiçeklerden anladığı yoktu ama kadın bilgili görünmeye de meraklıydı. Böylece yemek zamanına kadar tatlı tatlı konuştuk. Sofrada yerim Miss Akroyd'la Flora'nın arasındaydı. Jeffrey Raymond ise adamın yanında oturuyordu. Yemek hiç de eğlenceli geçmedi. Akroyd'un aklının başka bir yerde olduğu belliydi. Berbat bir haldeydi adam. Hemen hemen hiçbir şey diyemedi. Miss Akroyd, ben ve Raymond konuşmaya çalıştık. Amcasının üzüntüsü Flora'yı etkilemiş gibiydi. Blunt ise konuşkan bir adam değildi zaten. Yemekten hemen sonra Akroyd koluma girdi ve beni çalışma odasına götürdü. Kahve içtikten sonra kimse bizi rahatsız etmez. Raymond'a yanımıza kimseyi sokmamasını tembih ettim, dedi. Belli etmeden usulca onu inceledim. Büyük bir heyecanın etkisinde olduğu belliydi. Bir süre odada bir aşağı bir yukarı dolaştı. Parker elinde kahve tepsisiyle içeri girince de şöminenin önündeki bir koltuğa çöktü. Çalışma odası rahat bir yerde. Duvardaki raflar kitap doluydu. Mavi deri geçirilmiş koltuklar çok genişti. Pencerenin önündeki büyük masada intizamla sıraya dizilmiş bir sürü kağıt vardı. Yuvarlak bir masaya ise dergiler ve spor gazeteleri konulmuştu. Akroyd kayıtsız bir tavırla. Son zamanlarda yemekten sonra tekrar o ağrıları hissetmeye başladım. Bana o tabletlerinden biraz daha vermelisin. Anlaşılan uşak da konuşmamızın tıpla ilgili olduğu izlenimini uyandırmak istiyordu. Ona uydum. Bunu tahmin etmiştim, yanımda tablet getirdim. Aferin, onları versene. Tabletler çantamda, hole bıraktım. Gidip alayım. Akroyd beni durdurdu. Zahmet etme, Parker çantanı getirir. Uşağa döndü. Parker, lütfen doktorun çantasını getir. Emredersiniz efendim. Uşak çıktı. Ben tam konuşacağım sırada Akroyd elini kaldırdı. Acele etme, bekle. Sinirlerimin ne kadar gerilmiş olduğunun, kendimi güçlükle tuttuğumun farkında değil misin? Bu belliydi. Bir hayli endişelendim. Aklıma türlü şeyler geliyordu. Akroyd, pencereler kapalı mı bak, dedi. Biraz şaşırmıştım. Kalkıp pencereye gittim. Bunun önündeki kalın mavi perdeler kapatılmıştı. Fakat cam yarıdan açıktı. Ben penceredeyken Parker elinde çantamla içeri girdi. Perdenin altından çıktım. Tamam, mandalı çevirdin mi? Evet, evet, Ne var senin Akroyd? Kapı o sırada Parker'ın arkasından kapanmıştı. Yoksa bu soruyu sormazdım. Akroyd cevap vermeden önce bir dakika bekledi. Sonra ağır ağır, cehennem azabı çekiyorum, diye mırıldandı. Bırak o Allah'ın cezası tabletleri şimdi. Ben onlardan mahsus Parker yüzünden söz ettim. Hizmetçiler ve uşaklar çok meraklı oluyorlar. ''Gel ve otur. Kapı da kapalı değil mi?'' ''Evet, evet. Konuşmamızı kimse duyamaz. Endişelenme.'' ''Shepard, son 24 saat içinde neler çektiğimi kimse bilemez. Bütün dünya başına geçen bir adam varsa işte o da benim. Şu ralp sorunu da bardağı taşıran son damla. Ama şimdi ondan söz edecek değiliz. Önemli olan diğer... Diğeri... Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Halbuki çabucak karar vermem de lazım.'' Sorun nedir? Akroyd bir iki dakika sesini çıkarmadı. Sonra da bana hiç beklemediğim bir soru sordu. Shepard, son hastalığı sırasında Ashton Ferris'e sen baktın değil mi? Evet, ben baktım. Ondan sonraki soruyu daha da güçlükle sordu. Şey, hiç aklına, hiç aklına onun zehirlenmiş olabileceği geldi mi? Bir an sesimi çıkarmadım. Neticede Roger Ackroyd, kız kardeşim Karolin değildi. Sana gerçeği söyleyeceğim. Adam öldüğü sırada hiçbir şüphem yoktu. Fakat kız kardeşimin gevezeliği yüzünden bu sorunu düşünmeye başladım. O zamandan beri de bu şüpheyi kafamdan atamadım. Fakat o şüphenin dayandığı bir temel de yok. Ackroyd, adam zehirlenmiş de, dedi. Bu kuru bir sesle konuşmuştu. Çabucak sordum. Kimin tarafından? ''Karısı, nereden biliyorsun?'' ''Bunu bana kadın kendisi söyledi.'' ''Ne zaman?'' ''Dün, Allah'ım dün, bana aradan on yıl geçmiş gibi geliyor.'' Bekledim. Kısa bir sessizlikten sonra o sözlerine devam etti. ''Tabii bunları sana her şeyin aramızda kalması koşuluyla anlatıyorum.'' ''Senden fikir almak istiyorum. Bu yükü tek başıma taşımam mümkün değil.'' Demin de söylediğim gibi ne yapacağımı bilmiyorum. Bana bütün öyküyü anlatabilir misin? dedim. Henüz durumu öğrenmiş değilim. Miss Ferrars nasıl oldu da sana böyle bir itirafta bulundu? Mesele şöyle. Üç ay önce Miss Ferrars'a evlenme önerisinde bulundum. Beni reddetti. Sonra önerimi yineledim. Bu kez razı oldu. Fakat nişanımızı onun yaz devresi sona erinceye kadar açıklamamamı istedi. Dün kendisine giderek kocasının ölümünden beri bir yıl, üç hafta geçtiğini söyledim. Artık nişanımızı herkese ilan edebiliriz dedim. Birkaç günden beri hali tavrı bir tuhaftı. Sonra birdenbire bana açılıverdi. O alçak kocasından nasıl nefret ettiğini, bana aşık olduğunu ve sonunda o korkunç yola başvurduğunu anlattı. Sehir, Allah'ım soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayetti bu. Akroyd'un yüzünde dehşet ve tiksinti olduğunu görüyordum. Herhalde Miss Ferris da aynı şeyi görmüştü. Akroyd aşk uğruna her şeyi hoş görecek bir adam değildi. Aslında yasaya uymaktan hoşlanan, dürüst bir insandı o. Herhalde o itiraf anında da tiksintiyle kadının yanından uzaklaşmıştı. Akroyd alçak, monoton bir sesle konuşmasına devam etti. ''Evet, Miss Ferris her şeyi itiraf etti.'' Anlaşılan işi başlangıcından beri bilen biri varmış. Bu kimse kadına şantaj yaparak ondan bol bol para da alıyormuş. Şantajcının baskısı kadını yarı deli hale sokmuş. Kimmiş o adam? Birdenbire gözlerimin önünde Miss Ferris'la Ralph Patton belirdi. Birbirlerine sokulmuş konuşarak yürüyorlardı. Ani bir endişe duydum. Fakat hayır bu olanaksızdı. Ralph'in o gün beni karşılarken candan tavırlarını anımsadım. Düşüncem saçmaydı. Akroyd ağır ağır, Miss Ferris bana şantajcının adını açıklamadı, dedi. Buna yanaşmadı. Zaten şantajcının erkek olduğunu da açıkça söylemedi. Fakat tabii. Tabii diye başımı salladım. Şantajcının erkek olduğu muhakkak. Kimseden kuşkulanmıyor musun? Akroyd inleyerek başını ellerinin arasına aldı. ''Olamaz. Böyle bir şeyi düşünmek bile delilik. Hayır, aklıma gelen bu çılgınca şüpheyi sana itiraf bile edecek değilim. Yalnız sana şu kadarını açıklayacağım. Miss Ferrars'ın bir sözü şantajcının evimden biri olabileceğini düşündürdü bana. Ama bu olamaz. Herhalde ben onun sözlerini yanlış anladım.'' ''Miss Ferrars'a ne dedin?'' diye sordum. ''Ne diyebilirdim ki? Tabii benim ne kadar sarsıldığımı fark etti.'' Ayrıca şu sorun da vardı. Bu sorun da bana düşen görev neydi? Zira o itirafıyla beni suç ortağı durumuna sokmuştu. Sanırım Miss Ferris bunu benden daha çabuk anladı. Ben donmuş kalmıştım. Benden 24 saat süre istedi. Bu sürenin sonuna kadar hiçbir şey yapmayacağıma dair yemin ettirdi bana. Ayrıca kendisine şantaj yapan o köpeğin adını da inatla gizledi. Belki de hemen o ahlaksıza gidip üzerine yürüyeceğimi düşünüyordu. Tabii o zaman Miss Ferrars'ın suçu da ortaya çıkacaktı. Bana 24 saat sona ermeden benden haber alırsın dedi. Allah'ım sana yemin ederim Shepard. Onun intihar edeceği aklıma bile gelmedi ve buna ben neden oldum. Hayır hayır dedim. İşi abartıyorsun. Miss Ferrars'ın ölümünden sorumlu olan sen değilsin. Şimdi ne yapacağım? Zavallı kadın öldü. Geçmişi açıklamak ne işe yarar? Başımı salladım. Ben de aynı kanıdayım. Fakat bir sorun daha var. Miss Ferris'i ölüme sürükleyen o alçağı nasıl bulacağım? Adam kadının cinayet işlediğini biliyordu. İğrenç bir akbaba gibi başına çökmüştü onun. Miss Ferris suçunun cezasını çekti. O alçak da çekmeyecek mi? Ağır ağır anlıyorum diye mırıldandım. ''Onun yakalanmasını mı istiyorsun? Fakat o zaman herkes meseleyi duymaz mı?'' ''Evet, bunu da düşündüm. Ben de senin gibi o ahlaksızın cezalandırılması taraftarıyım. Ama bunun bedelini de göz almak gerek.'' Akroyd ayağa kalkarak dolaşmaya başladı. Sonra tekrar koltuğuna döndü. ''Buraya bak Shepard. işi böyle bıraksak, eğer Miss Ferris'ten bir haber çıkmazsa sorunu karıştırmayacağım.'' Merakla sordum. Ondan haber çıkmazsa ne demek? Miss Fererson bana ölmeden önce şu ya da bu şekilde bir haber bıraktığından eminim. Bana öyle geliyor. O mektup ya da ağızdan bir haber bırakmamış mı? Shepard, onun bana haber bıraktığından eminim. Ayrıca Miss Fererson bilhassa ölümü seçerek bu işin açıklanmasını istediğini belirttiğini düşünüyorum. Bunu kendisini ölüme sürükleyen adamın cezalandırılması için yaptı. Onu tekrar görseydim herhalde bana adamın adını da söyler ve onun cezalandırılması için elimden geleni yapmamı isterdi. Anlıyorum. Miss haberi... Sustum. Çünkü kapı açılmış ve Parker elinde gümüş bir tepsiyle içeri girmişti. Tepside bazı mektuplar vardı. Akşam postası efendim. Uşak tepsiyi akroyuda uzattı. Sonra kahve fincanlarını alarak dışarı çıktı. Birdenbire Akroyd'un donmuş gibi mavi bir zarfa baktığını fark ettim. Diğer mektuplar yere düşmüştü. Akroyd, ''Bu onun yazısı.'' diye fısıldadı. Herhalde gece gidip bunu kutuya attı. ''Şeyden önce, şeyden önce.'' Zarfı telaşla yırtarak içinden kalın bir kağıt çıkardı. Sonra da çabucak başını kaldırdı. ''Pencerenin kapalı olduğundan emin misin?'' şaşırdım. Tabii eminim neden? Bana bütün akşam biri beni gözetliyormuş gibi geldi. Nedir o? Çabucak döndü. Ben de öyle. İkimize de kapının tokmağı hafifçe oynamış gibi gelmişti. İlerleyerek gittim, kapıyı açtım. Dışarıda hiç kimse yoktu. Agrod kendi kendine konuşur gibi, "Sinirlerim çok bozuk." diye mırıldandı. Kalın kağıdı açarak alçak sesle okumaya başladı. ''Sevgili, pek sevgili Roger, bir cana karşı bir can. Bunu anlıyorum. Zaten bu düşünceyi bugün yüzünde de okudum. Bana açık olan o tek yolu seçiyorum. Son yıl hayatımı cehenneme çeviren o kimsenin cezalandırılması işini de sana bırakıyorum. Sana bu akşam üzeri onun adını söylemedim. Fakat bunu şimdi yazacağım. Yaptığımdan utanacak çocuklarım veya yakın akrabalarım yok.'' Onun için olayın duyulmasından hiç çekinme. Ve eğer mümkünse sevgili Roger, sana yapmaya kalktığım kötülük için beni affet. Ama bildiğin gibi zamanı gelince sana bu kötülüğü yapmaya içim el vermedi. Sayfayı çevirmek üzere olan Akroyd birdenbire durakladı. Shepard kusuruma bakma, bu mektubu yalnız başıma okumam gerek. Sesi titriyordu. Miss Ferris bu mektubu sadece benim için yazdı. Kağıdı zarfa koyarak masanın üzerine bıraktı. ''Bunu daha sonra, yalnızken okuyacağım.'' İçimden gelen sese uyarak bağırdım. ''Hayır, bunu şimdi oku.'' Akroyd hafif bir sesle bana baktı. Kızardım. ''Afedersiniz, bunu bana yüksek sesle okumanı kastetmedim ama mektubu ben buradayken oku.'' Akroyd başını salladı. ''Hayır, beklemem daha iyi olur.'' Fakat bilmediğim bir nedenden dolayı ısrar ettim. Hiç olmazsa şantajcının adı Noko. Aslında Akroyd inatçı bir adamdı. Bir şeyi yapması için ısrar ettiniz mi bundan hemen vazgeçerdi. Bu yüzden sözlerimi de dinlemedi. Mektup 9'a 20 kala getirilmişti. Ben Akroyd'un yanından 9'a 10 kala ayrıldığım zaman bu hala okunmamıştı. Elim kapının tokmağında tereddütle durdum ve arkama baktım. Yapmayı savsakladığım bir şey var mıydı? Aklıma hiçbir şey gelmiyordu. Başımı sallayarak dışarı çıktım ve kapıyı da arkamdan kapattım. Parker'ın yakında olduğunu görünce de şaşırdım. Uşağın utangaç bir hali vardı. Aklıma onun kapıdan içeriği dinlemiş olabileceği geldi. Adamın ne de şişman, yağlı, sinsi bir suratı vardı. Soğuk bir tavırla ''Mr. Acroyd rahatsız edilmeyi istemiyor.'' dedim. Bunu sana söylememi benden istedi. Peki efendim, bana zil çalınmış gibi geldi de. Bunun yalan olduğu o kadar belliydi ki cevap vermek gereğini bile duymadım. Parker önümden hole koştu. Pardüsümü giymeme yardım etti. Karanlık geceye çıktım. Ay bulutların arkasına gizlenmişti. Çevre derin bir sessizlik içindeydi. Köşkün bahçe kapısından çıkarken köyl kilisesinin saati dokuzu çaldı. Sola köye giden yola saptım. Az kalsın bir adamla çarpışıyordum. Yabancı boğuk bir sesle Fernley Park Köşkü'ne buradan mı gidiliyor diye sordu. Bunlar köşkün bahçe kapısı dedim. Teşekkür ederim. Bir an durdu ve sonra da hiç gereği yokken ben bu tarafların yabancısıyım da diye ilave etti. Ona baktım. Parde süsünün yakasını kaldırmış şapkasını da alnına doğru indirmişti. Yüzünü göremiyordum ama galiba gençti. Sesi ise kabaydı. Öğrenim görmemiş birinin sesiydi bu. O yürüyerek bahçe kapısından girdi. Ben arkasından bakıyordum. Sesi nedense bana tanıdığım birin anımsatmıştı. Ama kimin sesine? Bunu bilmiyordum. On dakika sonra evdeydim. Karol'in erken dönmemin nedenini fena halde merak etmişti. Ona bir öykü uydurdum. Fakat galiba kardeşim buna pek inanmadı. Saat 10'da kalkarak esnedim. Artık yatsak. Karolin başını salladı. Cuma gecesiydi. Her hafta Cuma gecesi evdeki saatleri kurardım. Her zamanki gibi bu görevimi yerine getirdim. Karolin de hizmetçilerin mutfak kapısını doğru dürüst kilitleyip kilitlemediklerine baktı. Pis merdivenlerden yukarı çıkarken onu çeyrek geçiyordu. Tam sahanlığa eriştiğim sırada telefon çalmaya başladı. Karoline hemen, Miss Batten çocuğunu doğuracak galiba, dedi. İçimi çektim, galiba. Merdivenlerden çabucak inerek telefonu açtım. Ne? Ne? Tabii, hemen gelirim. Merdivenlerden ikşer ikşer çıkarak çantamı aldım. Buna birkaç sargı bezi daha tıktım. Karoline, telefon eden uşak Parker'dı, diye bağırdım. ''Frager, Akroy'da ölü bulmuşlar. Biri öldürmüş onu.''